Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Alak Suresi inşallah. Bu Alak Suresi'nin ilk 5 ayeti kerimesi ilk gelen ayetler bunlar. Bu ayetlerin ilk defa peygamberim Aleyhissalatu gelmesi tabii anlamı, hikmeti var. Düşündürücü. Yönü var. Ve allah Teala bu ayetinde şöyle başlıyor. Es-Seyniz Billah Bismillahirrahmanirrahim İkra Bismi Rabbik böyle yapıyor. yürüyor. İkra, Arapça oku anlamına geliyor. Peygamberimize gelen ilk ayeti kereme ilk emir ilk vahiy İkra kelimesiyle başlıyor. Eblem peygamberimize oku diye buyuruyor. Peygamber semazetleri Ma'ene bir kariye diye cevap verdi. Biliyorsunuz elhamdülillah daha önce konu geçti. Peygamber semazetleri Nur Dağı'nda idi. Orada bir mağara da mağara vardı. Hıra denen mağara vardı. Peygamberin Hesem Hazretleri, peygamberliğine geçiş döneminde ona yalnızlık sevdirildi. Önceki peygamberler de aynı yoldan geçti onlarda. Bunun tabi bir hikmeti var tabi. Peygamberler her biri Aliyimiz Hazretleri Peygamber olmadan önce de Evliyanın üzerinde bir halideler derler, ne diyorlar. Maddi aleminden öbür aleme geçiş, beşeriyetten sıyrılıp melekleşme mi hale deniyor buna. Peygamber Aliyimiz Hazretleri'de de, de o halte meydana geldiği için evinde duramadı. O kadar sevdiği işinde bir arada bulunamadı. Sevdiği kızları yavruların beraber bulunamadı. İnsanlardan, dünyadan, madde aleminden tamamen koptu. Çünkü Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin iç alemi yani peygamberlerin dışları nübüvvet peygamberlik, içleri ise verayettir, veliliktir, veliullah'tır. İşte Peygamber İslam Hazretleri'nin iç aleminde seyri sülük hali vardı. Seyri sülük. Bunlar tabi tasavvufi kavramlar bunlar. Seyri ile Allah dediğini bunlara. Allah yolunda manevi bir yürüyüş anlamına geliyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri kendisine vahiy geldiği anlarda fenafillah halindeydi. Fenafillah buradaki fana faniyetten gelir bu kökeni. Fanilik yok olma Silinme mavi anlamına gelir. Bu tabi evliyaların da geçtiği bir yoldur. Yalnız bir evliyanın şenahille makamı ile peygamberlerin bu makamı arasında tabi çok muazzam farklar var burada. İşte peygamberi sematleri de. Vayken kendisine geldiği anlarda fena fillah. Yani nefsinde artık yok olmuş. Nefsinde. Kendinden geçmiş. Eşinden geçmiş. Dünyadan geçmiş. Madden kopmuş. Bu fena da yine bazı meratip deniyor. Dereceleri vardır. Mesela fenafil efal denir. Fenafil esma, fenafil sıfat ve fenafil zat gibi. Fenafil zat Allah'ın Cereşşal'lüğü zatında, varlığında bu kişinin tamamen mahviyatı, kişinin kendini unutması, Allah'a de yanılması aşk, içerisinde kulun Allah'tan başka hiçbir bilme anlamına geliyor. Tabi bu durumda olan bir kimse bir Eylül'ü topluma dönemez. Bir peygamber topluma dönemez. Bir Eylül'ü insanlara yararlı da olamaz da. Çünkü kendisi o anda bir halledir. Ceva Aleyhisselam Hazretleri Peygamber'e geldiği zaman Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Fenafidat makamının bir beşerin ulaşabileceği zirvede idi. Yani sonda demiyorum. Çünkü bunun sonu yok. Bunun sonu yok. Ancak bir beşerin, bir insanın, bir peygamberleri peygamberinde ulaşabileceği en son üst zirvede Peygamberimiz dedi. Yalnız Allah bile böyle. Allah'tan başka ne kendini biliyor, ne insanları biliyor, ne başka varlıkları biliyor. O aşk içine yanmış yan vaziyetinde Yerberselam geldi. İlk ayeti ayetti. İlk ra' oku ya Muhammed. Buyurdu. Peygamberimiz ona şöyle cevap verdi: Ma ene bi kariin. Ben okuyucu değilim. Okumasını bilmiyor. Peygamberimiz Rabbimin gözetiminde yetişti. Onu Rabbim öyle ölüştürdü ki Peygamberim anlayamaz etleri. O dönemde de. Okuma yazma olanlar olduğu halde Peygamber Hazretleri ne okuma biliyordu ne yazma biliyordu. Hatta Peygamber Hazretleri ömrü boyunca yazı öğrenmeden gitti. Özer abim diledi. Tabii okuyucu oldu konu okudu ama yazı yazmak Peygamber Hazretleri. Cevatül Aleyhisselam üç sefer Peygamber sıktı. Ve devam etti. İkra okuya Muhammed Bismi Rabbik Rabbinin ismiyle oku. Yani besmeleyle oku. Buradaki B buna Ba denir aslında. Yani Bismike'deki B bu zaittir. İsim başta gelen fazlalıktır burada. Buradaki Ba, B harfi ço anlama gelebiliyor. Bir insan için, fakat buradaki anlamı müfessir çoğuna göre istiâne için, istiâne yardım dilimi anlamına geliyor. İkra Bismillâh Rabbik. Ya Muhammed, Rabbinin isminden yardım isteyerek öyle oku. Rabbinin ismini alarak onun isminden yardım isteyerek öyle oku. Ellezi öyle Rabbin ki halak. O yarattı. Yaratan Rabbin. Yaratmak bir şey yoktan var etmek demektir. Bu da ancak Allah'a mahsustur. Allah'tan başka bir kişiye, bir varlığa yaratıcı denilemez. Halak Yaratıcı yanı Allah ceza ettiridir. Bir şey yoktan var etmek Allah'a mahsustur. Mevlam buyurdu: "Yaratan Rabbinin adıyla, ile. Onun ismi anarak, resmini söyleyerek ve Rabbinin yardımı ile onu yardım isteyerek" öyle okum. buyurdu. Bu ayet-i kerimeye göre demek ki Allah'ın ismiyle başlamayan bir şeyin okunması o kadar doğru değildir. Böyle. Yani İslam'a ters düşen bir şey okumak tabi zararlıdır, doğru değildir. Burada Rabbim Peygamber Aleyhis Hazretleri'ne Ellezî halak buyurdu. Yaratan Rabbim buyurdu. Yaratılan varlıklara Burada dikkat çekilmiş oldu. Mevlam buyurdu. Yanlı Rabbin ismine değil de Mevlam, Yaratan Rabbinin adıyla oku buyurdu. Yani gördüğüm varlıklar, yani burada Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin Fenafillah'tan Bekabillah'a dönüşü oluyor burada. billah. Fenafillah'ta olan kul, Allah'tan başka kimseyi görüp bilemez bile. Kendine bilemez. nefsinde geçmiştir. Bir Mevla'yı bilir. Bekabillah'ta olan kişi, kul, halk arasında hak, Allah'a hep ama. Bir an Allah'tan haşa gafil olamaz. Halk arasındadır. İnsanlarla görüşür, konuşur ama sürekli onun gönlü, onun ruhu Allah ile beraberdir. Böyle. Her şeyini de Allah için yapar. Allah için bakar. Allah adına konuşur. Allah için sever. Allah için buzeleri kızar. Her şeyini Allah içindir. Allah için verir, Allah için alır. Bir an Allah'tan Cereşşahı'nı kafir olamaz. Ama kendi halka karışabilir. Karışabilir, halk görebilir. İşte buna da vekabilah denir da. burada Burada Allah'a peygamberimize elleziye halaka buyurdu. Yaratan Rabbin e, yaratan Allah yarattığına göre demek ki yaratan varlıklarda vardır. Bunun için ehli sünnet inancında şeref bu buyrulur hakayıta. Eşyaların hakikati vardır diye buyrulur. Yaratmak ne anlamına geliyor? Tabi yaratma Allah'ın bir sıfatı Mevlamızın sıfatıdır. Burada Peygamberimiz fenah fenafizzattan Fena sıfata geliyor. Allah'ın sıfatını görme. İşte bunun biri de yaratıcılığı görme ki tabi yaratma varlıklar da bir anlamına geliyor. Nedir yaratmak? Varlıklar nedir? allah Teala ezelde takdir buyurmuş Mevlamız. Yani ne yaratacak Rabbim? Ezhel takdir buyurmuş. Takdir buyurmuş, yani belirlemiş anlamına geliyor. Arşın yaratılması, kürsün yaratılması, göklerin yaratılması, galaksiler, yıldızlar, ay, dünya, güneşimiz, insanlar, bitkiler, havada gazlar, cennet, cehennem. Tabi bilemeyiz, sayamayız bunları. Dünyayı daha tanıyamıyoruz. Hatta insan daha kendini tanıyamıyor. İşte ne kadar yaradılan varlıklar varsa, ne kadar yaradılıp tekrar aslına dönen varlıklar varsa ve yine ne kadar varlık varlık halime gelecekse önce bunlar ezelde yani yokken daha varlıklar Allah da bunları takdir etti. Belirledi. Buna takdir denir. Sonra bunlar Allah'ın iradesine bağlıdır şimdi bunlar. allah Teala Mevlamı Ceniş Hazretleri irade buyurduğu anda bu varlıklar ademden yani yokluk aleminden bu aleme gelirler. Nasıl gelirler? Allah Teala bunların nasıl takdir etmişse, nasıl belirlemişse, insan şeklinde mi gelecek, kedi şeklinde mi gelecek, bitki şeklinde mi gelecek, Allah Teala bunu ezelde takdir etmiştir. Ölemeden gelecek bunlar. Allah Teala Mevla'mız iki türlü yaratır. Biri halk alemi, bir de emir alemi vardır. Velam buyuruyor, ya, "Elâ lehul vel halk, madde alemi, alem emir, maddetis alem demektir. Bu alemi halk denen maddi aleminde her şey sebeplerle var edilir. Mesela dünyamızdaki atomlar, elementler 100 küsur element bugün için bin elementer vardır. Her elementin bir özelliği vardır. Her atomun bir düzeni vardır. protonu vardır, elektronu vardır ki bunlar bir eşittir bunlar. Biri artı bir eksi yük elektrik vardır bunlarda. Allah Teala bunların her birini yaratırken tahlil etmiş, amaç yaratmıştır. İşte Yüce Mevlamızın iradesi, irade dilemesi, istemesi anlamına geliyor. Teclili edince hemen işte bu atomlu elementler, kimyasal olaylar, fiziksel şekiller şunlar bunlar oluşur. Allah Teala ne dilemişse bu varlık alemine o şekil alarak verir. Elementte atomlar işte birleşir. Havadaki gazlar gelir. Su buharı yağma şeklinde gelir. Şunlar gelir, bunlar gelir. Fırtını eser, bunları birbirine karıştırır. E, deprem olur, sarsıntı olur. gürler, şimşek çakar. Havadaki gazak parçalanır. Yani hep bunlar nedir bunlar? Mevlamızın takviye ettiği şeyler... Allah tadil zaman Allah bunun sebebini de yaratmıştır Mevlam. İşte olaylar olur böyle ki biz bunlara insanlar yani işte doğa olayı filan deriz, geçiririz bu şekilde. Halbuki bunlar Allah'ın iradesinde oluşan olaylardır. Aynı tür elementler Allah'ın takdiriyle bir çimen şeklinde gelir. Rengi, yaprak şekli belirlidir. Ömrü belirlidir. Kim onu rızkı yiyecek hayvan belirlidir. Kimin çiçek şeklinde, a şeklinde, meyve şeklinde. Sonra haşratlar topraktan olur. İşte soğucanlar, şunlar, bunlar, şunlar, bunlar olur. Diğer hayvanlar olur, insanlar olur, otlar, yemler, şunlar, bunlar yerler. Allah tarafından bir ömür vermiştir. Ömrünün tamamlayan yine, yine toprağı dönüşür. İşte halk bu anlamaya geliyor. Madde, âli, yaratma. Bir de alemi emir vardır ki, orada sebep yoktur. Orada, orada madde yoktur. Orada şu duruma, şu duruma, yani kimya, fizik yoktur o alemde. O alemde, Allah'ın bir dilemesi vardır, kün emri vardır, ol demesi vardır, ol verir. Ruhumuz onun gibidir, melek onun gibidir. Şimdi Rabbim burada öyle buyuruyor, Rabbinin adını alarak, ondan yardım talep ederek, okuyan Muhammed'im, elledi ölü Rabbin ki, halak oy yarattı. Şimdi burada Peygamber Aleyhisselam Hazretleri fenafilattan rekabillah ehadiyetten vahdanete dönüş Peygamberimiz. Yani Peygamber burada varlıklarda görüyor. vermeye başladı böyle. Buna dönüş oldu burada. Çünkü insanları daveti için Peygamberimizin buna dönüşü gerekiyordu. Buradaki halakanın mefhulü yok. E, Arapçada fiil, fail, mef'ul denir. Fiil tabii iş anlamına gelir. Fail o iş yapan özne dediğimiz bugün Türkçede. Bir de yapılan işe de mef'ul eder Arapçada. Halaka yarattı. Kim yarattı? Burada zamir vardı. Hu, o Allah yarattı demektir. Ne yarattı? Burada mef'ul yok. Hasfedir burada. Şimdi iki hati kelimeye geçiyoruz. Burada Mevla'nın buyuruyor. Halakal insane. Burada mefur geliyor. Halaka yarattı. Kim huve burada zamir vardır gizli. O Allah. Rabbini yarattı demektir. Allah neyi yarattı? El insane. İnsan Allah yarattı. Aslında insan da diğer varlıklar içerisinde bir varlıktır. Ama burada Rabbimiz, Mevlamız, güzel sevil Mevlam bize burada. İnsanı özellikle tekrar Mevlam buyuruyor. Halikal insane, Allah Celleşanı'yı insanda yarattı. Burada lam tarif var. Bu da cins anlamına gelir ki allah Teala insan cinsini de yarattı Mevlam. O Allah yarattı. Yoktu insanda bir varlık. Ne yazık ki bazı gafiller, insan haşa maymundan dönüştüğünü söyleyecek kadar yani insanı yitirenler var. Onlara sorma gerekiyor. Eğer maymunlarda insanlara dönüşme diye bir şey olsaydı, bu sürekli olurdu. Peki tek bir maymun insana dönüştü diğer maymunlar neye dönüşmüyorlar? İnsanlar kaç bin yıl tarihi bilen insanlar. Yani binlerce yıl tarih biliniyor. E binlerce yıldan beri bir tek maymunun insana dönüşü olayı olmamış. Bu bir gerçek. O gerçektir bu. Eğer maymun denen o hayvanları insanlara dönüşümü. mü? Böyle bir kural olsaydı maymunla insan dönüştürlerdi. Sonra onlara sormak lazım peki ilk defa bir maymun insan şeklinden dönüşülmüş. O maymun erkek mıydı kadın mıydı o? Yani zavallılar insanlığını yitiren zavallılar. Mevla yaratıyor bunlar. Maymunu kim yarattı? Allah yaratıyor O Allah insanı ne yaratması? İnsanın bir özelliği var, ruhu var bakınız. Burada Mevlan bizlere bizlere insanlara bir özel bir bildirimeye bizlere bak. Halaka insane o Allah insanı da yarattı. Neden? Min alak, alaktan yarattı. Maymundan değil bakınız. Alak pıhtılaşmış kan demektir. Bir parça kanda. Tabi insan bundan da evveliyatı, yani biraz ileri gidersek evveliyatı var. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in bildiriliyor bunlar. Burada Rabbim bizlere, o insanların da anlayacağı dil ile bize Allah-u bela buyuruyor, Allah-u insanı bir pıhtıllaşmış kuyu kara kandan yarattı tabi kan neden meydana geldi? Ürümün hücrelerinden. Ürümün hücrelerinden neden meydana geldi? E, kandan. Kan gıdalardan. Gıda, bitkiden, hayvanlısak besinlerden. Onların topraktan. Yani geri dönünce her şeyin aslı toprak. Ama burada bize Mevlam bu bölümünü bildiriyor. O Allah Cilaluhu İnsanın pıhtılaşmış koyu kara kanla yaratıver Hepimiz tabii kanı görüyoruz Her insanın mutlaka helikesidir. kesilir, bir şey bir şey olur. Akan kan pıhtılaşır, kara koyu birine kalır kardeşim. Peki böyle bir kara koyu pıhtı kandan İnsan nasıl yaratılır? Bunu kim yaratabilir? Hangi güç kudretin bana bu şeyi o Yani Allah'a düşünemiz gerekiyor da Biraz Böyle tefekkür eden şey. Kendimize gelelim. Bırakalım şu gafleti. İşte o kudret Mevlam insana bundan yaratıyor Bir bundan bir şey kanından yaratıyor. Arkada Mevlam yine buyuruyor, ikra ve Burada ekrem. Bu, burada iki defa ikra kelimesi geçiyor, oku kelimesi geçiyor. Birinci ikra oku, peygamberimizin kendini şahsına, özel peygamberimize. Onlar Allah tarafı buyuruyor peygamberimize, Ya Muhammedim, sana indireceğim ayetleri, konu-i oku. Bu peygamberimizin özel ona has. Öyle Rabbin ki, halaka yaradan Rabbim. Yani dön bak, nice işte varlıklar var. Yerde, dağlar, tepeler, kumlar, denizler, akan sular, ağaçlar, bitkiler, insanlar, çeşitli varlıklar, gökte yıldızlar, galaksiler, biçim varlıklar var. Bunları Yaradan Rabbin adıyla oku işte. Tefekkür. Dön bu aleme dön. Varlıkları gör. Sonra Mevla buyurdu, o Rabbin ki insanı da kan pıhtısından yarattı. Ne güç, ne kudret. Anarahmi bir laboratuvar bakın laboratuvar. Onu Onram öyle yaratmış. Anarhan öyle yaratmış. Bir doğal bir laboratuvar. Oraya ge önce kan şeklinde bürünüyor, kan pussu oluyor. Ondan Rabbim böyle aşama aşamadan Rabbim ki kimyasal işlemler oluyor, şunlar oluyor, bunlar oluyor. Allah Teala'nın koyduğu bir kural doğrultusunda İllahi iradenin isteği doğrultusunda o kanputsu bir insan şeklinden dönüştürülüyor, küçücük bir bebek şekline dönüştürülüyor ve bu aleme insan şeklinde geliyor. Ekuda Rabbim tekrar biliyor Peygamber Aleyhisselam terine ikra, oku Habibim. Bu nedir? Bu da öncekini tekit, evet oku. Bunun bir anlamı da ümmetine insanları oku anlat, yani tebliğ et. Önce ikra Peygamber'in şahsına Peygamber'in bir kendine gelme, Peygamber'in varlıkları görmesi, insanlara yönelmesi, ama gönlü Allah-u Teala dönmesi ve yürüyor buyuruyor ikra habim oku Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ne demişti Cevâhu Aleyhisselam'a ben okumasını bilmiyorum demişti ma enebi demiş okuma bilmiyorum demişti buraya şimdi burada Allah-u Peygamberimize ve rabbikül ekrem Abimsin oku. Evet misin? Yani okuma bilmiyorsun, yazma bilmiyorsun, hoca görmedin, eğitim görmedin. Ama o güzel Mevla dilerse, ölü atomları hücreye dönüştüren, organlar şeklinde dönüştüren, ölü atomları bilinçlendiren Hücre Mevla dilerse, İnsan şeklindeki bir kişiye de Mevlam ilim verebiliyor. İşte Mevlam buyuruyor Ve Rabbike Ekrem Rabbin Ekrem'dir. Ekrem e, Kerem'in şu isim tavsili en Kerem sahibi. Kerem yani ikram. Fakat buradaki Kerem şu anlama geliyor. Allah bir Kerem yata, verme. Mesela bir kimse insan olarak, bizler bu sıfatı kullanamayız kendimizde. Neden? Ekrem, yani kerem karşı veren nedir bu? Hiçbir beklentisiz bir şey vermek. Eğer bir şey veren kişi Karşıkinin yararlılığına değilse mesela sigara ikram ediyor. İkram ediyor. Ama karşının zararlı bu. Buna kerem denmiyor buna. Bir insan birine bir şey veriyor ama ondan yer bekmesi de var. Evet onu davet ediyor, ona ikram ediyor bekliyor ama o da beni davet etsin. Ramazan bu çok ol böylece. belki. Önce ben davet edeyim. O davet eder. Hatta davet ettiği kişi onu davet etmese gücene bile. İnsanın bir beklenti vardır. Hatta kişide maddi beklenti olmasa bile manevi beklenti vardır. Nedir bu da? Bir övgü övülme. Kişi işte ona buna yardım eder, şunu yapar, bunu yapar, ilgilenir, koşar, koşar, bir, yine bir amacı vardır, yani, övülme, övülme, hatta sevap beklentisi bile vardır kişinin böyle, kişi olmasa beklenti vardır, allah Teala Mevlamız öyle bir kerem say allah Teala ki, bakınız, allah Teala kullarından en az gün kafir herhalde rızkını veriyor bakınız. Veryem Mevla Mevlam'a işte. İşte bunu yapan Mevlamız Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ümmi iken. Okumaya bilmezken de ona Rabbim okumaya örteceğini öğreteceğini bilir Mevlam'a. Rabbim kerem sahibidir. Sen oku. Ayet-i Kerime 3. 4. inşallah. Elzi alleme bil kalem. O böyle Kerem sahibi ki, o Rabbin alleme bildirdi. Öğretti. Bil kalem kalem ile kalem. Yazı sanatı. Yazma sanatı. Ne kadar varlıklar varsa, yalnız insana öz bir sıfat, özellik bu. Yani kalemle yazma. Tabii günümüzde bilgisayar da buna giriyor. ses bantları, görüntü, görüş buna giriyorlar. Yani bir şeyi kayıt altına alma buna giriyor. İşte kalemle başlayan, hatta kamış kalemiyle başlayan bu yazı sanatı insana öz bir şey. İnsan bu yazı sanatı ile özelliği ile kişi yalnız kendi bilgisine kalmıyor. Öncekilerin bilgileri, deneyimleri ki yazıya geçmiş onlara kişi yararlanıyor. Yine kişi bulunduğu yaşadığı dönemde de kişi diğer insanların da görüşlerini e, bazen kitaplarından işte makalelerden kişi bunlara da bunu takip edebiliyor bunları. Burada bir kalemde lahm tarihi var burada. Bir kalemde Allah Teala kerem sahibidir. Allah kulunu insan Allah Teala bir kan pusun yaratmıştır. Allah kulunu insan şeklinde dönüştürüp dünyaya getirmiştir ve insan bütün varlıkları aşarak kalem sahibi olmuştur, bilgi sahibi olmuştur. Yani kul nereden, nereye geliyor? Yani gerçekten çok ibet var buna böyle. Yani insan denen varlık, o karanlık yerde hatta üç karanlıkta ki öyle buyuruyor? İnsan üç karanlıkta olan kişi bir kamp ususuyken oradaki kişi insan şeklinde dönüştürülüyor, dünyaya geliyor. Yürüyor, geziyor, konuşuyor, çalışıyor, çabalıyor, birçok yetenekler sahibi oluyor. Bunun bir de yazı da yazma böyle. Kayıt altına alabilme, bilim teknolojiye ikrarlanma. Bunda ilerleme sürekli. İnsan mahsustur. Bunun bir anlamı da buradaki bil kalemdeki lamı tarif, cins anlamaya gelince buna bütün yazı sanatı girer buna. Tahtıyla dahi, bilgisayar dahil, dahi, kalem dâhildir girer. Buradaki lam tarif, hat ah, işi olunca. O zaman belirli bir kalem anlamına geliyor. Bu da nedir? Allah Teala Mevlâmızı önce kalemi yarattı. Bu nun suresi Kur'an-ı Kerim'de orada böyle bir yürüyor. Sebbilâ nun vel kalemi ve mayes Nun anlamı tam bilinmez bu harftir bu. Çok anlama gelebiliyor ama anlamı tam bilinmiyor. Bu bir sırdır. Bu şifedir peygamberimize. Arkadan beri buyuruyor. Vel kalemi o kalem akış, o kalem. Ve mayes Yazın satır hakkı işleyecek. Allah Teala önce kalemi yarattı. Nedir kalem bilemiyoruz ama. Aklımıza belli bir kalem tipi gelmesin ama. Öyle kamıştan işte tükenmez mürekkep kalem üst şu bu kalem aklına gelmesin. Diğer böylece bir varlık, bilinçli varlık ama. Nasıl varlık? Çok ama çok büyük, büyük olarak. Onu Rabbim buyurdu yalnız arşala var leh mahfuz var ve elem kalem yarattı Allah kalem buyurdu ya kalem uktub yaz yaz kalem ya Rabbi ne yazayım ne olacaksa kıyamete kadar hepsini yaz buyurdu. ve o kalemi yazdı bunlar kıyamete kadar yeryüzünde Kaç tane ağaç bitki türü gelecek? Kaç tane karınca yaratılacak? Her karıncanın hayatı rızkı, balıkların adetleri sayıları, rızıkları, uçan kuşların adetleri... Lakin insan gelecek, her insanın hangi ana babadan gelecek? Ne zaman dünyaya gelecek? Her insanın rızkı ne olacak, hayatı ne olacak, hep yazılacak, yazılmış bunlar. Tabi buradaki yazı da e, harf, nokta, şekil olarak değil de nasıl ki bizim hafızamızda, gücümüzde, hücrelerde yani bir yazı vardır. Hı, hücrelerimizde, beyinde yazı vardır. Hatta bazen şöyle deriz, sen bunu aklına yaz deriz. Afşiyadı kafana sen bunu yaz deriz. Noteti bunu deriz böylece tam yazık deriz böyle. Gerçekten insan aklına beyne bunu yazıyor kişi. Ellim yazıyor bu. Harf var mı da yok hayır ama yazı var beyin hücrelerde vardır. Ne var orada? Şekil bakın böyle. Görüntüler var böyle. Sesler var, kokular da var. Bir insan düşünür, tamam ben filan zamanın filan kişidele karşılaşmıştım der. Hemen hafızada vardır. O kişinin şekli, hatta sesi, kokusu bunlar vardır. İşte bunun gibi lehme da o tür bir yazı var. Yani şekil vardır. Burada Mevlana burada peygamberimize Allah kalemini öğretti. Peygamberimizin ilmi e, tabii olarak kalemle değil. Yani öncekilerin yazdığı eser okula değil Peygamber ilmi. Yani bütün Peygamber ilimleri böyle değildir. Yani bir kişi, bir alim şu bu eser yazacak, kitap yazacak da kalemle Peygamberi okuyup onu da öğrenecek değil. Bunun için Allah-u Teala özel Peygamber Allah'ta allah Teala gözetti. Allah'ın terbiyesiyle büyüdü peygamberimiz Peygamber ümmi kaldı. Anadan doğduğu bir kaldı böyle. okuma ya da bilim böyle. işte peygamberimiz ilmi o kalemin yazısı yazısı allah Teala peygamberimiz onu gösteriyordu. gösteriyordu. gösteriyordu. Her hepimizin orada şeklimiz ta toprak halinden otom halinden yani bitkiye dönüşümüz işte elma olduk, portakal olduk, ekmek olduk şubu olduk anı rahmet düşüşümüz böyle oradaki tavırlarımız, aşama aşama oluşumuz, dünyaya gelişim bebek şeyin gelişimiz işte bebekken düşeceğiz ayağımız kırılacak şu ülke başla şu gelecek şu olacak sonra bir belirli bunun için keşfi çok kuvvetli evliyalar yani günü günü tam açık keşfi açık çok kuvvetli evliyalar bazen oraya bir bakabilirler şöyle bir per aratanır onlara ama geçici olarak böyle Orayı bazı görebilirler. İşte bunlar bazı gaybî sırlara ulaşabilirler. Mesela Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir Hazreti Ammar'a Medine'de ne buyurmuştu? Ya Ammar seni bagiler öldürecek. Bagı meşru İslam devletine isyadenin anlamına geliyor. Öldürecekler Yönüşe devam etti. Ya Ammar, senin dünyadaki son rızkın, dikkat et mi? Peygamber de As Ammar'a. Ya Ammar, senin dünyadaki son rızkın, sütle karışık su buyurdu. Orada var bu böyle şey. Bakın rızık yazılımı. Yani en son damla rızık yazılı. Bu şaşma mı? Şaşma bir şey bir insan zengin de olsa fakir de olsa o hırsızın kişi yiyecek fakirdir iş daha var, sağlığı var alamaz öbürünün iş daha var parası var, canı istiyor ama doktor izin vermiyor sakın aha diyor bunu yersen işin tehlikeli böyle. İşte kalbin şöyle tansiyonun böyle, şekerin böyle şu bunun nasıl yaptılar bunlar ve öyle oldu muhtemelenler. var, sonora son olarak bulunduğu bir savaşta yaşlanmışlığı da çok kenara bastı. Çok suydu, yandı, yandı, dışarı çıktı. Bazı kadınlar su getirirlerdi vermek için gazlere. Sordu, suyun daha mı? var mı? Bir kadın çıktı, ya Ammar bende su var dedi. Hazreti anladı ki sonrası sıkıbı. İşte Allah-u Teala buyuruyor. Ellezi öyle Rabbin ki öyle Mevlan ki öyle Yüce Allah-u Hazretleri Alleme bil kalem insana kalem öğreten o Mevladır. Yani insana kalemle yazı yazıma yeteneğini de veren hayvan yazan yoktur. O yetineği veren de Mevlân'dır böylece. Ayrıca Peygamber'in ilmi de bildiğimiz kalem değildir. Buradaki el-Kalem'deki lam ahdişendir. O kalem, kudret kalemi deniyor buna. Onun yazdığı yani lehvi işlenen şekil şemail Peygamber'in oradan bakıp görür muhtemelen Allah'ın gösterdiğini. Bunun için Peygamber'in çok böyle verdiği haberler vardır. Haberler vardır. Alleme insana malem ya'lem. Allah Teala bilirdi insana bilmediklerini de. aline baktığımızda gerçekten hayvanların özel ihtiyaçlarını görürüz. Ama her hayvanın bir konuda yeteneği, uzmanlığı vardır. Yani hayvan bilinçsizce onu yapar bence. Ama hayvan o halde kalır. Mesela bir kuş türü bundan bin yıl önce nasıl ötüyorsa yine aynı öter. Yine bir kuş türü bundan bin yıl önce nasıl bu yapıyorsa aynı yuvayı yine yapar. Aynı tür yuva yapar. Mesela günümüze de ...okuş türü... ...Türkiye'de olsun... ...başka ülkede olsun... ...nerede olsa olsun... ...aynı şekilde kan çıkarak uçar... ...aynı şekilde öter... ...sesi çıkarır... ...aynı yolu yapar... ...ama... ...insanlar sürekli... ...bir olgunluk kemalat vardır... ...hani bilimde... ...teknolojide... insana vardır... ...neden Allah-u öyle yarattığı için... Yani insan bunu kendini yapamaz. Allah insan bu yeteneği vermiş Mevlam. Allah öyle buyuruyor. Allah insana bilim öğretiyor sürekli. Öğretiyor. Tabi bu insanın bilimi öğrenmesi iki ayrılır. Bir maddi aşıdan bilim teknolojide Müslümanların tabi bunun yaralanması da gerekiyor. Gerekiyor ondan. Ki İslam'ın üstünlü İslam'ın şerefi nedir? düşmanlara karşı olması için Müslüman buna yaralanması gerekiyor. Her bilimde teknolojiden. Bir de burada maneviyattan da aynı ölçüde Müslümanların yaralanması gerekiyor bu maneviyatta da. İşte ilk gelen Ayetler, bu beş ayetik kelime pekansızlerne. Fakat biz inşallah Sürenin devamına yine tepsinin çalışalım inşallah. Allah a buyuruyor bizlere altı ayetik kelimesinde sebilla kella. Hayır, o insan oğlu böyle nankül etmesin Mevlamı'ya. Yaratan girece Mevlam şekillendiren anarhaminde kampusu insana dönüştüren o kud azamet vakti gelince dünyaya getiren insanı aşama aşama büyüten, geliştiren akıl veren, bileşen ruh veren Mevlamız kella hayır, hayır Mevlam buyurdu. O insan okumamazlık etmesin, nankillik etmesin, kendi aslında birisini mela tanısın. Ama ne yazık ki inler insane leyatga. İnsan ne yazık ki tuğyanda. Burada el insanda yine lan tarif var. Bu tabi cins için değil. Yani bütün insanları kapsamıyor. İnsanlar arasında tabi bu kadar peygamber gelip geçmiş, evliliğe geçmiş, yine elhamdülillah türü i arızda Allah'ın sayısının bildiği evliliğe yine vardır. Demek ki insandan bazıları azgındır. Buradaki lam ahd için olunca ahd iki ayrılır. ahd zihni ahd harc deniyor. ahd zihni zihinde belirli olan Kişi emettir ki işte bu da Ebu Cehil için. Yani bu ayet onun hakkında nazol geldiler. Ebu Cehil denen, o bu ümmetin şiravunu kafir. Ela biriyor yürüyor inle insane işte o insan var ya Ebu Cehil ve Ebu Cehil gibi olanlar. Tabi kıyamete kadar onun da benzeri gelecek böyle. Her dönemin, her yörenin, her ülkenin bir Ebu Cehilleri olur. Nedir Ebu Cehillik? Peygamber düşmanlığı, Kur'an düşmanlığı, azgınlık, zorbalık, zulüm etme demektir. leet işte bu tuğyan'dadır. Tuğyan aşırılık, aşırı azgınlık. Aşırlık böyle. İslam düşmanlığında. Peki neden bunu yapıyor acaba insanoğlu? Nasıl yapar insan bunu yapabilir? Azi ya? insan. İnsan yaratıcı değil. İnsan yaratan bir varlık insan. Şu bedeni çalıştıran organı elimizde vardır. yani bir sinir sistemindeki bir arıza o yönde ne yapıyor? Fecri insan. Bir beyindeki kan damarının tıkanması, patlaması insan ölümüne sebep oluyor. Yani insanın hayatı, bakınız değil mi? İnsan hayatı, beyindeki kılcaz, yani kıl gibi ince damarlardaki kanın dolaşımına bağlı. Bir kılcaz damarının tıkanı veriyor, çatlayı veriyor, beyin kanaması olabiliyor, aniden olabiliyor... Böyle insanlar bir kalkıyor haşallah Allah karşı istene kalkıyor. Neden böyle yapıyor? En kendisini istina görüyor. İstina günah yani zenginten gelir ki varlıktan geliyor yani öyle bir kendisine bir varlığı görür ki kişi artık kimse ihtiyacına kimseye diyor kimseye geresine yok diyor böyle. O kadar ileri gidiyor ki. Allah da aşağı sanki devre dışı bırakıyor. Allah da muhtaç değilim diye. Yapıyor. Kendi kendine. Yani kişi belli bir seviyeye geliyor. Dine gelen bebek altına işe kusan emekli zor çalışan, düşe kalkar şey yapan bebek Allah Teala'nın verdiği rızıklar besleniyor. Bakılıyor. Bir güçlü bir şeye geliyor. Hele biraz da malı mülkü olduğumu herkesi tabii Yine hele biraz da bir makam mevki oldu mu, yetkisi metkisi oldu mu, çevresi oldu mu, kendini istina görüyor. İstediğim yaparım diyor. Kimse muhtaç şeyim yapar. Işte. Yaparım diyor. Mevla buyuruyor. Inne ila rabbike rüca Inne ama kesinlikle İlâ Rabbike Rabbine nedir? Er rüca, ah, rücu dönüş ama Rabbine olacak ama ya. O kişi belli bir yere gelmiştir. Beden sefrisi olarak enerjik, dinamik, sağlıklı kuvvetidir. Çevresi vardır. Hayrımlar da vardır. Makam ve yetkisi de vardır. Emrinde belki büyük güçler ömrüne vardır. Bir anda ama Mevla biliyor Rabbine döneceksin böylece, döneceksin böylece. önceki durumuna dönüştürüyor onu Rabbim alıyor dünyada, önceki durumu dönüştürerek böyle yaşlanma işte gözün gücü gidiyor emeklilik çevreden dışlanma eşi ölür yalnız kalır bakılmaz, itilir zaman gelir yata bağımlı olur. Berat esir, dili konuşmaz, feş olur. Eli kımıldamaz, bir tane dönemez. Ya o bilim diyen insan, o makamına güvenen, mevkine güvenen, yetkisine güvenen kişi, onlar böyle bir evrişivrik daha dünyadayken daha aciz mi aciz olur böyle, yemez, içemez konuşamaz da sonuçta Rab ruhunu da alır mezara götürülür Allah'a teslim edilir vakti. Ne anlamına geliyor bu vakti? Dünyanın en ünlü kişisi de olsa o da kefene giriyor, tabuta biniliyor. götüren mezaraya, mezara götürülüyor. Ya Rabbi sen bunu topraktan yarattın içine getirdik al yarabbi deniyor bu şekilde. Üzerine tahta diziliyor. Üzerine acı topra atılıyor. Eh, bir anda belki biraz bir şeyle konuşuyorlar. Şunu bunu yakıyorlar. Övüyorlar, sayıyorlar kendi kendilerine. Hep lan yapmacık ama Hep yapmacık bunlar. Sunuyor bunlar. Doğal değil bunlar. Yapıyorlar bunları. Ama ne oluyor? Herkes evladı da babası da, kardeşi de, evinde çalışan kişileri de, herkes dönüp, evine gidiyorlar. O kişi, mezarında, tek başına kaldı. Döndü, Allah teslim edildi işte. Bak, ya. E sonuç bu. Gerçek bu. Acaba, insana verilen geçici güç, kuvvet, geçici, ...çok kısa aslında... ...geçici... ...yani kimse... ...aynı yaşta kalamıyor... ...bu yaşlanma durdurulamıyor... ...evet biliyorum teknoloji... ...tamam oluyor oluyor ama... ...bu yaşlanma bir durdurulamıyor... ...saç ağracak... ...gözün gücü gidecek... ...bel bükülecek... ...dişler dökülecek... ...ayağıtaki derman gidecek... Organların çalışması değil mi bozulacak böyle. Kan dolaşı değil mi mu bozulacak muhtemeler. Hep olacak bunlar böyle. Hacet ya. yani. Gerçekten bu muhtemeler. Nasıl olur da bir insan belli makama gelinecek kişi, yetki sahibi olacak kişi, nasıl kişi Allah'ı unutabilir? O kişi nasıl Allah ile savaşır? Nasıl yapabilir bunlar? Hangi akıbını kabul eder? Ve devam ediyor ayet-i Allah tarafı buyuruyor. Re'eytellezi yenha abden iza sallâh. Re'eyte aslı sözü olarak gördün mü? Ben burada ah bir niye diyorum peşte buna. Yani ya Muhammed'im haber bak Şöyle bakalım. Elinizi şu kimsenin durumuna şu kimsenin durumuna bak. Haber ver gör söyle, ne yapıyor o kişi? Yenha, neyi etmek? Engelliyor, mani oluyor. Burada ellediği o kişi, kim bu? Bu Adi Ebu Cehil hakkında nazil olduğu için, yani Allah ta'a buyuruyor, ya Muhammed'in, o Ebu Cehil denen kişi var ya, onun durumunu gördün mü, ne yapıyor? Yenha nehyediyor. Malumla kalkışıyor. Zor bulup da baskıyla. Kimi? Abden o Allah'ın abdini kulunu. Kimdir bu? Peygamberimiz. Ne zaman? İzhan salli namaz kıldığı zaman. Ebu Cihel denilen o melyun kişi bir gün yemin etmiş Kabe'nin yanında Mekke'nin keremede ben demiş Muhammed'i Aleyhisselam Hazretleri'ni namaz karken görürsem secdeye var zaman gideceğim ayağımların bunu çiğneceğim demiş yemin etmiş kendi adamlarına kendi benzerlerine Ve bir gün gözetiyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Kabe'ye peygamberimiz kendi peygamberimiz namazla başlıyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, tam secdeye vardığı zaman e, tabi peygamberimizin namazı bizim namazımız gibi değil. Yani, peygamber namazını böyle Allah kendine vererek yanayana yana kılardı. Uzun bir kıraat Uzun rükü, uzun secde. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri secdeye gittiği zaman kalkıyor adamların yanından. Her zaman etrafında kişileri vardı. Kendi örgütü vardı. Onun gibi titri olanlar kalkıyor, peygamber yürüyor. Peygamber boynuna basacak, çince secdeyken. Peygamberimize şöyle yani bugün diyelim birkaç metre kalınca birden duruyor bu şehir. Böyle korku endişe yaparak geri geri kaçıyor. Soruyorlar kendi arkadaşları. Onun etrafında örgütüde bulunanlar. Ebu Cehid ne oldu? Hani sen yemin etmiştin. Boynunu çiğneyeceksin, diye. Neye basmadın? Sormayın. Korkmuş ama. Sormayın. Aramızda bir hendek vardı. Ateş doluydu. Biraz daha yürüsem hendeye ateşe düşecektim. Bir iki tane kanatlı varlığı gördüm diyor. Biraz daha yürüsem sanki ben paraşacaklar bile Öyle de diyor. Sonra Peygamberimiz onu şöyle açıkladı. Cevbi Aleyhisselam ile Mikael gelmişler. Peygamber'i korumaya gelmişler. İşte Mevlam buyuruyor tabi Allah tabi korudu orada. Korudu. İki melek Allah'a gönderdi. Ve ateşte hendek gibi göründü Ebu Cihil'e. Ama yürüseyi yanacaktı orada. Yanacaktı. Biraz da yürüseydi ikime bunun parçalacaktı kendisine. Burada şimdi bir konu var kardeşlerim. Namaz kılana engel olma. Yani namazı Yasaklama geliyor. Burada Ebu Ceylin'in amacı bu. Mekke Mükemmelde sözü geçtiği için, çevresi kalabalık olduğu için, henüz daha Müslüman da çok azınlık olduğu için, bu Ebu şey amacı neydi? Namazı yasaklama. Zaten Pergamon başka diğer sahibi orada namaz kılamıyorlardı. Kim oda namaz kılma kakırsa Mekke Mükemmelde. Görüldüğü anda işkence yapıyordu onlar kendilerine. İşte bu namazı yasaklama, namaza engel olma, namaz kıldırmama Ebu Cehil'den başlayan bir şeydir. Nasıl ki ilk katil Kabildi. Kabil'i öldüren Kabildi ve kıyamete kadar ne kadar katil meydana gelirse haksız yere insan öldüren ne kadar katil dünyada meydana gelirse bu katillerin her aldığı günahın bir katıda bir parçası da kabile yazılıyor muhtemelenler. İşte yine gerek günümüzde gerek önceki asıllarda gerek bedan sayıcı zamanlar içerisinde de kim ki bir Müslümanın namaz kılmasına engel olmaya kalkışsa ister baba oğlunu ister anne kızını yani evladı olsun yakını olsun kim olsun bir kimse namaz kılmak isteyen bir kişiye engel olmaya kalkışsa gerek sözüyle hele güc etirse baskıyla buna kalkışırsa işte bunlar da Allah korusun eğer tevbessiz yani İslam'a dönmeden Allah'a dönmeden o durumda ölürlerse bunlar da yarın ahirette Ebu Cehil'le beraber Ceneme'e girecekler ve Ceneme'in de Allah korusun esbir safin Safi'nin tabakasında yanacaklar burada böyle bir şey. buyurdu Abi Muhammed'in gördün mü? O namaz kılanı engellemeye çalışanı Bir gün Hazreti Ali Efendimiz anadolu halifeliği zamanında bayram namazını kıldırmak üzere o zamanla bayram namazı açıkta bir yerde kıldırdı. Halk toplandı musalla i̇dil Mustalla denirdi. Yani namazgah, bayrağ namazı denirdi. Bir açık arazide kılınırdı. Hassal Efendimiz de Halifeliği zamanında bari namazını kıldırmak üzere bu namazgah gidince bakıyor bazı kişilerin namaz kıldığını görüyor. Şöyle görüyor bunlar ne yapıyorlar? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bu arada namaz kılmaz da Yani bay namazına gidince Peygamber Aleyhisselam Hazretleri orada namaz kılmaz da buyuruyor. Bunlar niye böyle yapıyorlar? Hasire de diyorlar ya Ali madem Peygamberimiz namaz gâhta burada namaz kılmıyordu. Yani bayra kılıyordu. Ve bunlar böyle bir şey yapıyorlar. O ile bunları engelle. Kıldırma. Halife değil halifesin sen. Fekale burada bir kısmı okuyorum. Şöyle cevap ahşa korkarım. En üdüh ile tahta kavli eretellizi yene abden. Bunu bakıyorum. Evet. Onların kıldığı namaz şu anda nafe namazı peygamberimiz kılmadığı için yani bayram namazı kılınan arazide barem kılmadan önce peygamber e de başlaması kılmadığı için bunları kılıyorlar. Kılmamaları daha iyi bunların. Daha iyi kılmamaları daha iyi. Ama ben onlara namaz kılmadan engel olamam. Neden? Korkuyorum. Bu ayet-i girmeyeyim. Yani Allah biliyor burada hafifini gördün mü? O namaz kanı engel olmaya çalıştığını gördün mü? Buyur. Sevgili kardeşlerim Allah Taala hepimizi inşallah hep hayırlı konması istemiyor Allah Azze ve Hep hayırlara inşa vesile olalım yani. Siyah olun hayırlara böyle. Hayırlara koşalım. Bir insan namaz kılmasına çalışalım. Allah'a korsun bakınız kendi namaz kılmıyor ama englama çalışıyor. Reeta ilahur. <gülüyor> Yine Habib'in gördün mü? Haber haber, inkarlı hüda, ev emere bittakva. Halbuki onun, yani Ebu Cihel'in o kulu, peygamberimizi engellemek çalışıyor ama ya o kul namaz kılan hidayete ise, hak yolundayız, Allah yolu ise, Allah'ın emreti yoldaysa, ev emere bit ve tekrar emden bir kişi istemana nasıl yapabiliyor? Birkaç dikey daha kaldı ama her zaman başlayacağım bunlar gelişmeyecekler diyor kardeşlerim. İnşallah şöyle bir tekrar bir özetleme çalışacağım kısa inşallah süreçler işte bitmeyecek burada. Demek ki bu alak suresi ki ikrah. Oku diye başlıyor. İlk gelen Peygamberimizin vahiy, Kur'an'da ilk gelen vahiy cevvasasıyla ilk emir oku, oku. Demek ki İslam okumaya önem veriyor, okumak, okumak. Yalnız burada her şeyi bu okumaya girmiyor oradan. Şimdi ne girdi kadın? Bismillahi geliyor. Rabbin ismiyle besmeleyle oku. Yani hangi ilim besmeleyle okunuyorsa, başınıyorsa o ilmi okumaya burada bir teşvik var. Vardır. Yani besmelesiz sizi değil. Değil bence. Tabi bilim teknoloji lazım sevgili kardeşlerim. Yalnız günümüzde çok yazık oluyor. Hatta ana baba Açısından korkun sorumluluk oluyor. Yavrular Allah'ın kitabını öğrenmeden, Allah'a peygambere bilmeden yavrularımız sürekli hem başka bir yere gönderiliyor, zorla gönderindiriyor Bu ana tabi sorumluluktan kurtuluş yok. İnşallah evliliklerimize elden geldiği kadar inşallah Allah'ın Allah kitabını kore Kerim'i öğretelim. Daha konuşmaya başlayınca önceden kelimet evi ile başlayalım. Yarın üstüne bakalım. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Çünkü bu güzel mi? Ondan sonra ilave edelim. Muhammed'in Resulullah. Muhammed'in Resulullah. İslam'ın şartını Peygamberimizin hayatından kısa bazı özellikler, hayatı örnekler. Sonra kısa kısa bazı dualar. Mesela Rabbi Seyyid Tu'asil gibi, İhlas-Kulub Allah suresi gibi, sonra Fatih Şerifi, kısa birkaç süreleri, Etteyahati, Savaş Şerifi öğretmen çalışım, o yavrularımızın genç dimağına, beyindeki hücrelere Önce bunu nakşederim O tertemiz böyle. Henüz de kullanmamış, hücreler, hüceler tertemizdir. Çocukken oraya ne işlenirse orada kalır o. Orada kalıcı olur. Yine yani tabi işte yavrularımızı da aman illaki namaz alışveren çocuklarımızı da daha küçük demeyelim. Hele yedi yaştan gelince yedi yaştan gelince artık yalvararak severek, okşayarak, ödüllendirerek inşallah onları ama alıştıralım arkadaşlarım. Alıştıralım. Ve İslam alemine yardım etsin arkadaşlarım. Edecek mi bunu. Olacak bu inşallah herhalde. Olacak bu inşallah. Tabii gün görmek istiyor bunları. Nasip olan görecek bunları. Allah'a emanet olun. El Fatiha.